Ya Hennane Ya Mennem Ya Kerim Ya Gaffer Ya Rahim Ya Rahman Mevlana Şimham Ar-Rafzani Übdülü'l-Savrani Ulema-ı Zahir diye, size ulema-ı İlahi Buhun diye, bu türlü bahsetti. İkisinde de ilim var, tamla aralarında muazzam fark var. Ulema-i neye denir? Ulema-i neye denir? Bu arada Eylullah'ın yani tarikatla, tasavvufla meşgul olan insanların, abimlerin ilimden elde ettikleri, ilimden nasip düşenleri bunları beyan hadedinde en son duyurduk. Alimler, peygamberlerin varisleridir. Alimler, peygamberler, yani bu mecazi manada. Peygamberi vermek için bir e, mekanet yapabilir ki, kim peygamberin haritesi olabilir ki? O mecazem, mecazem diyelim, hoca nedir? Peygamber, varisi bir insandır. Peygamberler altın, gümüş, miras bırakmıyorlar. Peygamberler, salallahu aleyhi ve sellem, Peygamberler ilim ve irfan mirası bırakırlar. Bu noktada, hoca peygamber e, o, e, yerinde durumu idare eden insan demektir. Bu söz, bu insanların değer ve kıymetini ifade etmekte, çok okkalı, çok türlü mana taşıyan mübarek bir sözdür. Bir rivayet hadis olduğu söyleniyor. Veraset ilmi peygamberlerdeki eden bu midin buradan dediği ki şeriat ilmidir. Şeriat ilmi din ilmidir. Buyuruyor ki şeriat ilmi tefsir, hadis, fıkıh, usul ul Arap dili, Arapça vesaire, Bunlar Hepsi peygamberlerden bizlere peyzi, intikal etmiş ilimlerdir. Ve de i şeriatimiz, suratul şeriat ilminin de bir sureti vardır, bir hakikati vardır. Dünyada genelde baktığımız zaman, Vardıkları bir sureti var, bir kabuk tarafı var, bir de öz tarafı var. Bazıları bu şeriatın suret tarafı, hakikat tarafı, ya Peygamber'e de bir taksimat yapmadı. Bu zatlar nereden çıkarttı böyle suretli hakikatli vesaire diye zaman zaman birikodu konusu yaparlar. Ve buradan hareketle Elullah'a, Evliyaullah'a dil uzatırlar. Namuradzani Kudis bir ruhu da aynı şeyi söyler. Yani şeriatın sureti, hakikati bu nereden çıkıyor bu? Mustafa anlıyor ki, tamam böyle yani, zahirde işte şeriatın sureti var, hakikati var diye elimizde böyle bir giriş yok. Ancak, ancak yaşanan İslamiyet'e baktığımız zaman bazı insanların belki İslamiyet'i suret kabuk basında yaşadığını görüyoruz. Bazı insanların ise çok daha, çok daha sakif, çok daha hassas bir Müslümanlık yaşadığını görüyoruz. İnsanların yaşamış olduğu, Müslümanlığa bakarak e, deniyor ki, şunun yapmış olduğu Müslümanlık surette Müslümanlık, şunun bir şey ise, hakikatte Müslümanlık deniyor. Bir insan gerekli ilimde, ihvanda ve gerekse harikat hayatında, gerekse normal bir İslami hayatta surette kalması, hakikatte olması ne ile oluyor? Avrupa'nın kütlesiyle duyuluyor ki, İnsanda nefs-i emmare, nefs-i emmare hakim boyunda olduğu sürece, insan nefsi azgınlığına davet bir sürece, isterse bu Müslüman olsun, ister alim olsun, ne olursa olsun, nefs-i emmare yine insanda hakim, yine efendim, insanda jandarma, insan aleyhine çalışan bir ahtapok, bir yılan olduğu sürece, insanın yapmış olduğu bütün amel-i salihler, Sûrette kalır buyuruyor. Nefsi ammârin kibâsı var, tuğrganı var, münazââsı var, inkârı var. Bu dört karakter, bu dört azgın diş, insan neslinde varavlu müddeti yaptığı her şey kabuğa çıkıyor. Öze geçen bir şey yoktur. Halbuki manga Bezali duyurduğu gibi cevizin kabuğunu kırıp da, cevizin kabuğunu kırıp da içine nüfuz etmeyen, içinden istifade etmeyen ''İnsan ceviz gelip demesin'' buyuruyor. Sûretin aşılması lazım geliyor ki iman ve ihlâh tat versin. velayet Velâyet ve mevle dostluk da aynen böyle bir imam Rantani. Eğer salik'in nefsi, salik'in nefsi ee, bu efendim dört tane yaramaz bu ile muttasıbih ve o salik velayet Kemalati velayet bir keçer diyor. Orada ancak bulunur diyor. Ama eğer Nesliya Mare'nin bu ifası, suyuyanı, münazası, inkârı ki yani hepsi de aynı manada ilk kafalılır, davetli müddetçe velayette kalır. Ya ödeye, yani kemal kemalat velayette kalacak diye ödeye Kemalat'ın bu vete geçmesi mümkün değil diyor. Bakın tarikatta bile olsan, tarikatta bile olsan, tarikatta bile olsan, tarikatta bile Suret ve rakikat var. Halbuki tasavu ve çok ince Müslümanlık değil mi? Orada bile nefis adam olmadığı sürece heee surette kalıyorsun. Allah Celle Celaluhu basamaklarda kalmaktan, hedefe ulaşamamaktan, üzeri masuru mahfuz eylesin. E düşün ki böyle bir hali yok adamın. Normal, Müslüman işte, din mihalini bilir, yaşar, gider vs. bu. Yani tasavva tarikatla e, alakası ile ilgisi yok. Sıfadan bir Müslüman. Ve suratuhum, şeriatta surat peki ne oluyor? Ve nasibu ulemanın zahiri şekerallahu teala sayuhum. allah Teala bütün çalışmalarını meşgul eylesin, kabul eylesin. E... Şeriatın suret tarafı, kabuk tarafı, şeriatın suret ve kabuk tarafı nedir? Ulema-i Zahir dediğimiz, sadece kitaplardan ibaret bilim sahibi olan alimlerdir diyor Yani Arapçası var, kitap okuyor, <gülüyor> kitaptan söylüyor vesaire budur. Bir de bunun şimdi, zıslü olan ulema-i ulema Rasul dediğimiz, Mevla'nın zeka postları. Peki tarikat ve tasavvuf ilimlerinde bir numara olan insanlar gelecek. Ulema-i Zai, şeriatın kabuk tarafıyla meşgul olan insanlardır. Bu yani bir yerde tekel gibi gözüküyor ama bu insanlar da dua diyor, Tekerallahu taala sayyhum. Ulema-i Zai'cileri de geçmeyin yani. Bu adamlar tabi bir de kolay yani kendi e, insanları değil. Onların sayyık gayretleri olmasaydı. Belki de onlara sahip gayretleri olmasaydı, bu ehli yani İslamiyet'i nasıl yaşayacaktı? Bir insan ulema-i bundan olması için, ben yani tasavvuf ve tarikatı çok yüklü bir alem olması için önce ulema-i olması gerekiyor. Önce kitap bilimleri bitirmesi gerekiyor, halletmesi gerekiyor. Resul-i buyurduğu gibi, İmam-ı Şafir Aynallahu Teher de söyler. Nakşibendiye meşayibi de yine aynısını söyler. Tataullah tarikatta ilim zikirden önce gelir. Tataullah tarikatta ilim zikirden, gelir. ilim zikirden önce gelir. İlim zikirden önce gelir. İlim zikirden önce gelir. İslamın ilk emri teslim çek değil. İslamın ilk emri namaz kıl değil, değil. İslamın ilk emri cütbe şallar çarşaf değil değil. İslamın ilk emri oku, oku, oku! Sana tarikat ve tasavvufun, veyahut da tasavvuf ve tarikattaki birtakım meselelerin nasıl olacağını ilim sana anlatıyor. Ama Rabbâ Aleykut Bize Sirdoğlu'nun i̇stad Hacı Muhammed var ki, senin ve şayetle silsüleden Hacı Emgenci'ye ters almaya gittin, tarikat ters almaya gittin. Ona ilk önce sorduğu şu oldu Hacı Emgenci'nin, ilimden ne okudun, medreseden senden ne okudun, söyle bakayım dedi. Muhace Muhammed Vati anlattı. Şunu okudum, bunu okudum, şunu okudum, bunu okudum. Ve şu bilir dedi, onu okumadım efendim dedi. Dedi ki, şu dön, dön, doğru serhende. Doğru oraya, o ilmi de hatmet, onu bitir, ondan sonra gel ben sana tarikat vereyim dedi. Günümüzde çok yanlış anlaşma, yani anlaşılmalar var. Yani siz bir bozdun tarikatı, bozdun ilmi ko kenara. Yo. Yo, şu an tarikat dersi yapanlar da yanlış yapıyor. Şu an tarikat terci yapanlar da yanlış yapıyor. Şu an tarikat dersi yapanlar da yanlış yapıyor. Dikkatalılığın <gülüyor> manası yoktur. İlim fikirden önce gelir. Nabarazbani Kurpücesi'nin ruhu buyuruyor. Bir saatlik bir bilim, tahdili, dinlemek, bir vaat ve sohbet dinlemek kırk kere. Her keresi de 40 kilo olmak fitere. Dört kereden on altı. 1600 gün çilehaneye girip de tespih çekmekten daha üstündür buyuruyor, daha üstündür buyuruyor. Bu salikin dersi oldu mu, olmadı mı, bilmem, ona karar versin ama işin başı, bu maneviyat mahallesinin muhtarı, e, Yunan öyle söyledi. Yani bir sohbet, dinlemek, bir ilimden peki nasip alma, Kırk kere, er kere işte gün olmak üzere, çilehaneye girip de orada evler zikretmekten daha üstündür o ilim, o ilim, o ilim. Veya şu an bizi kenara çekildi, ne yapabilele mas kılıyor. Resul-i Ekrem s.a.v. buyuruyor ki, bir insan tek bir mesele öğrense, ne o? Demin de söylendi, alimler peygamberlerin mirasçısıdır söylendi değil mi? Tamam, bunu duyduğunuz sadece. Kuyun sohbetten nazikil bu, bu, bir insanı bir kenara çekilip de yüz reket namaz daha üstün diyor Rasul Ekrem sallallahu Bir insan, bir insan eğer meşgul olmuş olduğu işte bir ibadatı daha tane alakalı bütün meseleleri öğrenecek olsa, diyelim ki esnafsın, ticaretle uğraşıyorsun, hangi sürü mesela ticari alım-satımlar helaldir, hangileri haramdır vesaire. Mesleğinle alakalı meseleleri okuyorsun, devamlı. Bilinçle işte, alakalı bütün meseleleri öğrenmeye çalışan insan insan ve elde etkiyi bir veket nâfriyle atılmaktan üstündür dedi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Dervişlik, dervişlik şeriatı yaşamayacak ve gayreti ortaya koymaktır. Ben bulmuşum görüşümü, tarikat dersimi de aldım. Rabıdan murakabem var. Ee, i̇let noktasında ne var? Aç bakalım şu dosyayı, bir şey yok. Bilmem, Allah hepimize yardım etsin. Abi. Ama ne söyledi? Çok zaman önce bir mektubundayım Rastani. Bir insan muntazam tarikat dersi yapıyor. Dediğimiz gibi eskârı evradı da muntazam gidiyor. Fakat, fakat, öyle iş yapıyor ki yapmış olduğu o iş, İlme buyuruyor, şeriatın hükümlerine buyuruyor. Yani yıkarca et ediyorsun ona, diyorsun ki bak bu yaptığın olmuyor. Üstelik gerbiçsin peki, ya o, o ya işte sen anlamazsın o üstlenmezse işte, öyle. Bu insan dini diyor İmam Arasani. Bu insanın dini yoktur, bu insanın dini yoktur, bu insanın dini yoktur. Yoktu. Uleman-ı yani e, yolları öyle bir birleşiyorlar ki, onun üzerine peki ondan sonra bina ediliyor o işte Ulema-i Rasif'ün ilmi. Ama onlar karşıya getirildiği zaman Ulema-i Rasif'ün dediğimiz, e, e, Ulema Rasif dediğimiz zatların ilmi ağır basar. İmam-ı Şaharani Daimallahu Teala Levati'in de der ki şeyh olan zatım, şeyh olan zatım ilmi zahirde, zahiri ilimlerde gücü o kadar güçlü ve kuvvetli olacaktır ki dört mezhebin etbalarını hanefi, Şafii, Maliki, Hanbeli dört mezhebte konu edilen bütün hükümleri delilleriyle birlikte ortaya koyacak kadar güçlü olması lazımdır diyor. Yani kalp ilimlerini bırak şimdi. Sadece yani e, kestiği ilimler Hocanın de okuyor, kitaplar mütahale ediyor vesaire. O yönü, o yönü ee, çok güçlü olması lazım. O kadar ki, dört mezhebin bütün hükümlerini ki ya düşün, sadece imam ı Azam 300 bin mesele halletti. Ondan sonra gelen ulema belki yüz binlerce mesele hallettiler. Fıkır kitapları bunların belki şahidi. E, dört mezhebte bütün meseleleri tek tek derinleriyle ortaya koyacak kadar Büyükte i̇şte, alim olması gerekiyor diyor İmam-ı Şaren Rahim Allah-u Teala. Efendim baba, alayeten efendim bu vizesi öyle olduğu söyleniyor. Dört meslebin bütün resmalarını sakır sakır sakır sakır, sakır insan da onlar. Din onlardan soruluyordur. Fahiyeti bu olacak. Kestiği ilimler peki bu kadar güçlü olacak. Ondan sonra gelir ki ulema-i râsıbın olmaz ulema Zahir dediğimiz, ee, yani üsat bilimlerinde büyük olan üsatlar, efendim şeye benzer, insan beynine benzer, insan beynine benzer. Ulema-i dediği alim ise kalbe benzer. İnsan beyni zaman ve mekanlıdır ama insan kalbinde ise zaman ve mekan yoktur. Ulema-i nereden geliyor? ulema dair dediğimiz kitap bilimlerinde üstad olan insanlar birçoğu deneyden sonra, araştırmadan sonra hangi bitkinin, hangi bitkinin hangi hastalığa şifa için yaratıldığını anlar. Ulema-i olan zat ise, zat ise o araştırma değil, bitkiler gelir kendisine, Allah-u Teala kendilerini hangi hastalığa şifa için yarattığını kendileri söyler ona. Aradaki fark bu. Birisi he, çalışıyor, uğraşıyor, ömrü kitaplarına geçiyor, anlıyor ki haa Allah'ın yarattığı bu o, şu arkadan şifa mı isteyelim? Eyvallah! Amma, amma, kafa ve kalp bilimlerinde ikisinde de üstad olan ulema-i rasımın İmam-ı işte, gibi. Bunlar ise, bunlar ise bitkiler söylüyor onlara. Allah bizi şu hastalığa şifa için el açmıştır. Sultan Fatih cennet mekânın müstafa akşam dediğin 40 öyleydi, böyleydi. söylerdi ona. Namışaranı der ki bir insan 40 gün halvete kalsa, 40 gün halvete cilamide kalsa, birinci gün ona şu efenin kabiliyet verilir. İkinci günü şu kabiliyet verilir. Üçüncü güğüşlü kapiliyet verilir. Dördüncü güğüşlü kapiliyet verilir. Yirmi beş mi, yirmi altıncı ise diyor ki o insana, o insana bitkilerle konuşma kabiliyeti verilir. Bitkiler ona der ki Cenab-ı beni kanserin dinin bir çeşidine şifa olsun diye yarattı. Bitkiler der ki ona Mevla beni çok kuvvetli başarıları teşkil etmek için yarattı. Veya taşlar der ki bende şöyle şöyle şöyle cevehler vardır. Aleyhisselatman Aleyhisselam'ın böyle olduğu rivayetleri vardır. Allah bunu da yapıyor. Ulema-i Zahir ve Ulema-i Rasul arasında bir fark budur. Günümüzde peki şunun yansıyan peki tarafı ne olur? Ya hoca dünya yanıyor aldı başını gidiyor vesaire falan. Sen tutturdun Ulema-i Rasulun, tutturdun Ulema-i dair yani işte bu dersin yani zamanı mı şimdi vesaire? Pazarın efendim e, bu Mahmut sabah saatinde yani buna bula bulur bulur vesaire. E biz bazen böyle şeyler söyler. E biz bazen böyle şöyle, yani böyle şeyler söyler. Eğer bu din gemiye benziyorsa bu din gemiye benziyorsa biz de o gemideki yolcular gibi isek bu, bu geminin kaptanı, bu geminin kaptanı, bu geminin kaptanı alimdir alim. Alim ama hangi alim? İmam-ı Rastani uğraşıyor. Şu an İslam'ın yani derdiyle e, meşgul olan ehliyeti, güldüğü hem kafa hem kalp bilimlerinde adam kalmadı. Adam kalmadı. Adam kalmadı. Adam kalmadı. En fazla bizden iyi bir dinleyici olur. Hadi gelin bakalım başlayalım derdine sen. Haydi herkesin mazete uyduracak. Bitiyoruz, bitiyoruz! Bitiyoruz, bitiyoruz! bitiyoruz. Acele A, kuru grubu, pozitif, alıyor, hoca aranıyor, hoca! Efendiyi bir defa acizah konuşuyorduk, sohbeti ki, yahu dedik e, Bayram Hoca, veli kalmadı, veli kalmadı, veli kalmadı, veli kalmadı, veli kalmadı, veli! Son iki yüz yüz içeride durduk, yani nefes alıp veren güçlü bir alem, Sanmadı desek yani mübalağe etmiş, olmayız. Adam koskaca alim, herkes onu müthiş alim falan tanıyor. Ama usulü tefsir diye bahsediliyor, diyor ki usulü tefsir ne gidiyor diyor ne gidiyor? diyor. Yavuz Sultan Selim hamd dönemi ulemasından Taşköf Rızade mevzat diyor ki, 360 türlü ilimden haberi olan insana diyor, alim denir diyor, o da alim, ulemay dair. Daha bizim bahsettiğimiz tasavvuf ve tarikat ilimlerini de öğrenmiş alim değil ha, ulema Öbürü nereden gidiyor şimdi? Bu din bu adamlarla günümüze kadar geldi. Ama biz garip günler gördük. Ne ahli bir yangın günler gördük. Hala da kendim, kendimize gelmiş değiliz. Bunu gazi taraf gördüğü bizim üzerimde çok rahat geliyorlar. Çok rahat geliyorlar. Çok rahat geliyorlar. Çok rahat geliyorlar. İmam-ı Gazali Rahimallahu Teala buyuruyor ki, Hoca ve alim olan insan peki tuza benzer, tuza benzer, et kopmasın diye eti tuzlarlar. Hoca da toplum, ey insanlar kokmasın diye tuz vazifesi gören efendim, bir insandır diyor. Hadi et kopmasın diye, yani toplumu ede benzetelim, hocayı tuza benzetelim, tuzu ede basarlar et kopmasın diye. Ama Gazabe diyor ki, ya tuz koktuysa durumda olacak? Ya hoca ve ulema tarafı kesinlikle koktuysa, cemiyet ne olacak? Asıl mesele burası, bu ihtilaflar bitmeyecek, bu kavgalar hiç bitmeyecek. Müslümanlar birbirlerini yemeye devam edecek. Niye? Kavgalarında, tartışmalarında ilim hakim değil ki, ehliyeti alim kalmadı ki. Bizimkisi efendim yani, kayıtçı kavgası gibi, o ana, o ana, o ana, o ana. Ama ayetlerin, hadislerin altında ezilen ezilen, ezilen ezilen, ezilen ezilen Murad olan manayı ortaya koyduk güçlü alimlerimiz olsa havan durur, şimdi bilen de konuşuyor, bilmeyen de konuşuyor. Ha şimdi mesela elimizden geldiği kadar bir şeyler söylemeye çalışıyoruz. Oradan kalkıyor birisi diyelim, bilim yok, ilfan yok, bir şey yok, aa, o böyle bir vesaire şey falan. Dünyada bundan daha büyük gelinlik yoktur. Dünyada bundan daha büyük günah bile yoktur ya! Desem yani bu mübarek etmiş olmam. Senin kariyerin ne? Senin seviyen ne? Sen ne yapıyorsun ya? Bir toplumda alim konuşur, cahil susar. Değil mi? Adet budur, gelenek budur. Sadi bin Tephezani'nin beyanına göre avamın kalkıp da hocaya delil sorunlar yoktur diyor. Haddini bilmiyor. Delili kim sorar diyor, alim sorar diyor. Hoca hocaya der ki ya hoca efendi böyle buyurdun ama delilin ne? Derim ki mesela şu Ayet-i Kerime, derim ki mesela şu hazret niye? Hoca alim olan insan delilden anlar. Allah ne anlar delilden? Ben sana delili göstereceğim, başlaksın vıdı vıdı yapma. Bir yerde Hoca'nın, Hoca'nın ilmin ve dinin namusunu da muhafaza etme görevi var der. Hoca şimdi sıradan söylediği varlık oldu vesaire. Şimdi alimden bahsediyoruz, seviyeli alimden bahsediyoruz. Ama şu son 200 yıla yakın ve süredir, musluklar atlıyor artık çıkandı gibi işte kimler varsa ortalıkta onlarla idare ediyoruz gibi taze ekmek kalmadı Ya bir hafta 15 gün önceden dolapta kalmış bayatlamış, atlamış taş gibi olmuş ekmeklerle işte idare etmeye çalışıyor gibi bir halimiz var yıl 1935 İstanbul müddeti Fahrettin efendi bir tanesinde evine geldi, geldiği gibi sibilin üzerine büyüdü böyle başını ağlamaya hanımıncı dükkanı Hoca Efendi ne oldu sana ya? ''Niye böyle ağlıyorsun?'' ''Sarma hanım git başından.'' dedi. ''Ya dur, söyle hele, yani derdi ben, Allah karimanda vermiştir.'' ''Ya git başından, beni başkür etmedi.'' ''Ya adam yani e, ağlamanın bir manası yok, belki olur oluruz mesela.'' Ya. Dedi ki ''Hanım dedi, bugün bir iş yaptım, dedi. ondan dolayı ağlıyorum.'' dedi. ''Ne var bunda?'' dedi. ''Eğer yaptığın iş Allah'ın kitabına Peygamber'in sünnetine uyuyorsa, tamamdır. Ağlamanın içinde ne manası var dedi, eğer yanlış yaptıysan evde istiğfar getir, günahından rücu et, dedi vesaire. Dedim ki dedi, uzun zamandan beri Süleymaniye Camisi'ne imam tayin edemedim, dedi. Yıldız'ın da 135! O günlere doğru gidiyoruz mu ne? Süleymaniye Camisi'ni düşün yani, Kanuni Sultan Süleyman Aleyhi Rahmet'e ve Sultan bunu. Vah! bakın, bakıyorsun, orada imamlık yapacak olan zatın özelliklerini sayıyor Bütün şeviyat ilimlerinde tamam, kafalı kalp tamam, artık bile üç tane yabancı dil girecek diyor. Üç tane yabancı dil dünya çapında bir mabed olan burada, vazife yapacak olan adamın sadece gelen cemaata değil, bütün dünyaya hitap edecek kadar dil bilim olacak. Bu güçte bir alim ancak burada devgeye diye imanlık yapabilirsem işte de Tanrı Sultan Süleyman. Hatta camiyi temizlik işleriyle uğraşan, işte tozunu toprağını silen süpüren paraşların bile medreseden icazet ve molla olma şartını getiriyor Tanrı Sultan Süleyman. Adam camiyi süpürecek dur bakalım bir dakika. Kaç yıl sen okudun? 15 yıl, 16 yıl tam evladım gel. Sen camiyi süpürmeye hakkın var dedi. Diyor dedi. Eğer bu caminin belki paraşı temizlik işine bakan adamın seviyesi bu ise biz nereden gidiyoruz? Mukayeseleri siz yapın. Nedir ki da? diyor ki ben diyor bu bizi bir daim yaptım hanım diyor. Ee ne var bunlar diyor? İşte ne güzel şey. Cami imam sonmaktan kurtardın hanım hanım. Ben kaç zamandır. Kanuni Sultan Süleyman Aleyhi Rahmeti Belkufra'nın belirtmiş olduğu maddeler ve şartlar muvaciyasında bir imam aradım diyor. Ama yok, yok, yok. Bir hafız bulamadım diyor hanım. Mahallenin bana gelip gidiyor, gelip gidiyor, gelip gidiyor. Hocam ne olur? Beni buraya tayin et vesaire. O adam da çok meraklıymış. Oğlum, bu imamlık mesleği bu. Cami, gördüğün gibi muazzam bir cami. Senin ne? Yani Birikimin var ki senin kabiliyetin ne ki, maharetin ne ki? Hocam dedi, ben dedi, Sübhaneci'yi bilirim, Eskiyiyatı'yı bilirim, Allah'ımın sallallahu mebarek'i bilirim, bir de bilirim, bir de Kulvullahu ve Suresi'ni bilirim, bu kadar başka bir şey yoktur dedi. Hanım, hanım, hanım, hanım, Süleymaniye camisi kapalı kalmasın diye ben mahalle bekçisi cami İmam Zeynettim hanıım Hıhıhıhı Baş ağlamaya İsmaila, e, İsmaila. E, o günleri bile yaşamak istemiyorsa Herkes bir şeyler yapmarsanız Ulema-i zahir Ama Rabbani öbürünün karşısında Ulema-i rahatsız bunun karşısında belki Ulema-i zahir yani şey, Yakasız kalır Yani efendim ya bu kadar güçlü değil Anladılar ki şimdi nerede olacak ulamayın zahiri kalmadı? Buraya nereden geldik, niye bu okunuyor peki? Bugün bu işlerin, şu yarım, yamalak işlerin düzelmesi için önce ehliyetli adamlara, ehliyetli adamlara ihtiyaç var. Ehliyetli adamlara ihtiyaç var. Ehliyetli adamlara ihtiyaç var. Her şeyin bolluğu yaşanıyor ama ilmin kıtlığı yaşanıyor. İlim suya benzer. Su yağmadığı zaman, peki su yeri toprağa zaman bütün topraklar çatlar. Şu an iman ve İslam'ın toprağı çatlamıştır. Niye? Âlim yok, âlim yok, âlim yok! Yani bu Sultan dedi ki İslamiyet'in kabuk tarafı. Yani kabuğuyla beş kurulan, daha bunun bir de özü var. Çağrıbesi var bunun. Yani akan kan her gün daha fazla akıyor. Anlansana bak, karşı taraf sürekli bu işte bu değilmiş, Kur'an okunmasından tut, işte teftiri, hadisi, fıkıhı, bu ilimlerle meşgul insanların çünkü kökü kökü kazılıyor, kökü kazılıyor, kökü kazılıyor. Kökü kazılıyor bir hayvanın bile tükenmesin diye devletler ne teklifler alıyor, ne önlemler alıyor. Aman deniz kaplumbağaların nesli kesilmesin. Aman işte Urfa'nın Siberek ilçesinde Efendim iner kuşların nesli tükenmesin. Yok balinalar karaya vurduğu zaman aman balinaları kurtarmak için dernekler kuralım. Balina severler derneği kuralım vesaire. Ve alemin, alemin, alemin bir karga kadar, bir kuş kadar belki bir karınca kadar değeri kaldı da Kaldı mı? Kaldı mı? Şimdi bugün buradan çıkacaksın hemen arabaya atla doğru ormana değil mi? Doğru ormana yazdığa değil mi? He? Bunu nasıl vicdanına sürdürüyorsun? Ev yanarken ortada yanarken say kahve mi? Ormana gidilir mi peki? Bazılarımızın maalesef cehaletten ve kasletten dolayı şu yanan çayır çayır İslam'ın peki e, değer ve kıymetini bilmediğinden dolayı Dinimiz İslam'ın onun nazarında bir yasak kadar, bir yorgan kadar değeri kalmamıştır, kalmamıştır, kalmamıştır. Namur Resulullah buyuruyor ki? Tarikat servisi Normal tarikat servisi Yaptıktan sonra diyor, istiyorum biraz daha fazla la ilahe illallah söylemek diyor. Fakat diyor, tarikat servisini arttırmaktansa daha fazla tezbiyle meşgulmaktansa sokağa çıkıp, Kaybolmak üzere olan, bulut unutulmak üzere olan ehl-i zünnet ve cevap kaidelerinden, kurallarından, esaslarından bir meseleyi bilmeyeni anlatmak bana çok daha şerefli ve onurlu geliyor diyor. Ben ormanlarda geziyorum, ben sahillerde geziyorum, helaldir bunlar, helaldir bunlar, eyvallah. O ikinden çıktın demiyorum sana ama yangın varken ormanda olmanın anlamı ne, onu anlatmaya çalışıyorum. Her şey tamam, şüphlet olan her şey yapılacak Allah'ın izniyle. Evlenmek şuydu, buydu vesaire. Ama sana bir soru sorayım ben. Cebhede! düşmanla savaşırken belki cebhede! Hanımla belki zevklenmek olur mu? Ha? Cebhede! Düğün olur mu peki? Savaşırken düğün olur mu? Düğünleri saksamıyor ki onlar bunlar eyvallah ya bir de şöyle hak etmiş olarak yani bir eğlence yapalım ya Aferin kullarım. bak çalıştınız uğraştınız şu oldu bu oldu vesaire helali hoş olsun kullarım. şimdi elinden katkınızdır Mevla'yı biz böyle onur edemeyecek miyiz peki? Yani bizim yandığımız bu e bak, adam yok asker yok iman İslam'ı savunacak güçte ulemayınız zahir kalmadı buna ne diyorsun peki? Allah babamın ocağı şartı bir şey yapmasın, ee, çölmesin, zürriyet davetsin diye haydi bakalım çocukların zamanı geldi de hemen evlendiriyoruz. O işlerle peki bir kusurumuz yok. Buraya tevkik geldiğimiz zaman, hadi ben doğal olur, falan filan. Git ama, git ama yani. Bir yerde böyle bir şey sana sorulduğu zaman, bak Elhamdülillah ben de internetten şunları şunları yapıyorum. Bak burada dinleniyorum, burada iftira ediyorum, burada enerji elde ediyorum. Rabbimin yolunda daha kuvvetli çalışmak için diye filme akıllığın varsa helal olsun sana. Eyvallah. Yani onun karşılığı varsa oldu vesaire. Ama şimdi aldı başını pekleyen eğlenceler Bak wow, yani daha bizi bilmediğimiz neler oluyor neler, neler oluyor neler. Nam işareni büyük, men zahike, kim gülerse, şimdi kalkıp da deme ha affedersin Bayram Hoca bugün bir zikir geçirdilerse. Ben değil, ben değil haddimiz, ben değil. Bak sana ben ibare okuyorum. Men zahike, kim gülerse, eustem sehadi zevkesi hanımıyla zevklenirse, Ev ne bise mubahkaran, veya böyle peşikler vesaire gram tuvalet falan giyinirse, yiğidinle, memzahike, kim gülerse, ev, ev İslam sahibi zavcısı ki, veya hanınıyla aşna fişne yaparsa, o işte uğraşıyor. Ev ne bise mubahkaran, tep üstü, başı, fiyakalı, gram tuvalet vesaire, bununla uğraşıyor. Ev zehbe ile veyahut da o kıra, o bayra, o ormana, o yasla, o deniz kenara eğer o yeşil, bu yeşil vesaire gelmeye kesin gelir giderse ama ne zaman ama ne zaman? Ama ne zaman? El Yam ve Muzulün Beday Müslümanlar üzerine yağmur salan halinde yağdırdığı gibi yağmuru yağdırdığı gibi Müslümanların üzerine bela ve musibet yağmurları yağdığı bir anda zamanda kim abu olan işleri yaparsa tehu <gülüyor> Bu insan değil, bu insan değil, bu insan değil, onun hayvandan farkı kalmadı dedi İmam-ı Ey Aleyhi. Haymallahu Teala. Hepsi aynı şeyi söyledi. Haydi, nasıl hesap vereceğiz? Hesap ver! Ve surat-ı huvaz, şeriatın suret tarafı var ya, nasip-u uleman-ı zahir, uleman-ı dediğimiz o güçlü alimlerin belki hisselerine düşen taraf, zahir tarafı, şeriatın kabuk tarafı, وَاَيَّلَّت۪ي تَتَعَدَّكُونَ بِمُحْتَمَاتٍ كِتَابٍ Bu efendim şeriatın sureti, şeriatın sureti Kur'an-ı Kerim'deki muhkem ayetlerle alakalıdır. Yani manası açık, seçik, herkes tarafından Allah'ın o söylediği veya neyi katsettiği veya buradının ne olduğunu bilinebiliyor. Sadece âlem değil. <gülüyor> Normal bir Müslüman da o ayetlerine Demek evet, Allah burada böyle buyuruyor, buradaki murat ve maksut bunu diyebiliyor, o türlü ayetlere muhkema ayet diyoruz. O ayetlerle eğer bir adam işte ee, durumu idare ediyorsa, imanla ve İslam'da yaşayabiliyorsa, işte diyelim imanın şartları var, İslam'ın şartları var, Bunlar bunlar, bu işin kabuk tarafı, bu işin kabuk tarafı. Ve taat ediyor. Peki bir ve sünneti gerek Allah'ın ayetleri gerek de Peygamber Efendimiz Ali Vesselam'ın sünnetleri e, den olup muhakemananız açık olan peki e, deliller işte buncesler ayetler hadisler vesaire bunlarla alakalı ilimler demek ki şeriatın kabuk tarafını oluşturuyor. Bu abi o peki dinin, İslam'ın peki, hakikat tarafı ise اِيَنَّصِبُ الْعُلَمَاءِ الرَّاسِلِينَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعْدَ عَنْهُمْ ''Ulema-i râsip onun peki nasibidir.'' diyor. Yani senin anlayacağı ee, gül, düşünelim gül, işte ulema-i zahir ne yapar? Gülü görür, ondan sonra yapraklarına bakar, tomurcuklarına ee, bakar, işte dikenine bakar, o gülün zahiri güzelliğine bakar o kadardır. Ama ulema-i râsibun ise o gülün yağına bakar. O gülü gül yapan temel kimyasal özelliklere bakar. <gülüyor> Radıyallahu teâlâ rahmetum, sadece Kastamonu'da, sadece Kastamonu'da on yedi bin yatar, kitapların yazdığına göre. 17 bin Bu insanlar hem kafa ve hem kan ilimlerle bir araya getirmiş insanlar. Anadolu'da Anadolu'da vatandaşlar zaten tayyizdelikti. Beylerle de tatlı bu, bu müteşabih ayet-i kad ve sünnetin bu efendi ulemayı razihun tayyib olmuş oldu. İlimler var ya bunlar gerek Kur'an-ı Kerim gerekse Resulullah'ın kavl-i nebi sünnetindeki müteşabih olan, müteşabih olan ayet hadislerle alakalıdır. müteşabih ayet ne demek? Manası bir tane değil veya manası herkes tarafından anlaşılan değil. Gidiyor gidiyor gidiyor gidiyor gidiyor, gidiyor. bitmiyor bitmiyor manası. O türlü ayetlere müddeşafi ayetler deniyor. resul Ekrem s.a.v. söylüyor. Eee hadis manası ne diye bir yükleniyorsun? Allah gidiyor gidiyor gidiyor gidiyor gidiyor gidiyor. gidiyor. Manası manası herkes açık değil ve bir sürü mana var orada. Ama orada Allah'ın e, ayetlerle ''Muradı ne? var. o çirkin muradı ne acaba? Bunu belki keşfeden, bunu ortaya koyan alime ulema-i deniyor. Doktor bir sırf fakültesini bitirdikten sonra iki sene staj yapıyor. İki sene bir hastanede bir doktorun denetiminde adam uzmanlık yapıyor peki. Ondan sonra uzman doktor oluyor. Bir normal 6 yıl bitirmiştir, tıp fakültesini doktor deniyor ama, ama eğer işin üzerinden gittiyse 2 sene bitirilmez, uzman doktor oluyor. Uzman doktor oluyor. Arada fark var mı? Var. Askerde değilim, Eğer Eee, kıdemi bastırsak, hizmet arttığı zaman üstte oluyor peki. Hizmet artıyor, askerlik konusundaki adamın gibi, kabiliği artıyor, hemen adamın rütbesi değişiyor. Eğer İslam'da da ilim ve ilmin belki ağırlığı farklı olduğu oranda farklı alimler Ben <gülüyor> mukemal olduğu belki Muke ayetler var ya ve İbel kitabı. her ne kadar Kur'an-ı Ker'nin temmedi bu ayetlerse de manası her taraftan anla her türlü anlaşla yani çok manaya ihtimali yok. Manası her herkes, herkes tarafından anlaşılabilecek açık ve netlikteki ayetler, mesela namaz kıl, oruç tut, cihada gidin, manas açık. Bu herkes anlar. Bu türle ayetler e, her ne kadar Kur'an'ın kelimesi anası, temeli, esaslıseda, ve de temratuğu ve nadejiço. Bu ilimlerin peki meyveleri ise el müteşabbihat, müteşabbih ayetlerdir. O bilden çok belki anlamda, mana ifade eden ayetler, ayetler, ayetler. Ha, o, o, o ayetler, bu ayetlerin peki meyvesi oluyor. Demek ki bir insan, bir insan önce e, herkes tarafından bilinebilecek açık manalı olan ayetleri bilecek, ondan sonra Cenab-ı Kerimler o. Ee, onu e, bir çoğu manaya ihtimali olan ayetleri anlayabilecek seviyeye getiriyor Allah s.a.c. Atı'l-Galik Ujduvani Kulti'cisi Ruhur İmam-ı Rabbani uzaktan 250 sene önceden e, terbiye eden zatlardan birisidir. Bir taraftan peki Hacı Mehmet Bağuzdurin Şahin Akşıven bir taraftan Atı'l-Galik Ujduvani ikisi İmam-ı Rabbani adam etmişlerdir. Kendi üstadı Hacı Mehmet Bağfim. Ama 200-300 yıllar önce önceden de efendim Rathani terbiye insanlardan bunlar oluyor Abdülhalif Müjduvani. Yani senin anlayacağın üveyizciydir Imam Rathani. Ne demek üveyizciyicek? Boruyu buradan sıkıyor, boru sağa öbür taraftan patlıyor. Imam Rathani öyle olmuştur. Abdülhalif Müjduvani, bu tize sivil 4 yaşındayken tepsirlerin şahı <gülüyor> ve içliği, ve demir nohutu olan Gazi Beyzavi tepsirde okuyordu. 4, 4 çocuk yaşta, 4 yaşından çocuk. Yani Blue Çağına gelinceye kadar, Blue Çağına gelinceye kadar alınması gereken tüm ilimleri alıyorlar. <gülüyor> Ondan sonra yumruğunu sıkıyor masaya ulaşıyor. <gülüyor> ben de bu efendim sahada varım. Ben de hodri meydan diyorum. Onlar Blue Çağ'a dendiği zaman erkeğin erkekliğini, kadının kadınlığını, anladığı çağ, yaş manasını anlamıyorlar bu Blue yep aklımız fikrimiz ki diyoruz ki erkek güreşini yaptığı zaman işte handan bir yaptığı zaman anda bronz geldi bunlar ama eskiden öyleydiler. Eskiler bronz çağı, çağına alınması gereken, biriktirilmesi gereken bütün ilimlerin tamamlanıp da kişinin gömruğuna masaya vurduğu an derlerdi. Namarım ben teala yaş o iki 15.100 hadisinde var. Adam kulübünü ispatlıyor. Abdülhalik, ücduvalik, bir de sirru, 4 yaşında Kazi Beyz abiyle sivriyle uğraşıyor, reşahatla yazıyor. Mamunat Ma'azul, İmam-ı Rabbani'nin oğlu, 3 yaşındayken tekkeye babasını ziyarete gelen alimlere daha şu tecelli etma, şu durumu ne olacak? yok tecelli etma, şu durumu ne olacak? yok bilmem işte tecelli sıfat binmen, ne olacak? Özdaf-ı Fakir Subhaneye, şu unat, adamlar diyor ya bu nedir bu şükür Allah aşkına ya? tasavvurla tarikatın en gamin, en zor, en muğlen konularını efendimize söyleyip, soruyor, bizi bile aciz bırak diyorlar. Bu ne iştir ya? Rabbim adam Allah'a kıyılırdı Muhammed Masum'dan. Bir soru sorarsa bana cevap alamazsan benim halim ne olacak diye. Üç yaşında ve bir kese diyor ki ya diyorlar niçin yani Muhammed Masum'u e, garip ediyorsunuz ki öyle bir der yani böyle bir incisi olmuş. Çok mu? derlerdi. Adamların, adamların dediği kalkış vitesleri dördüncü vites. Aha sen Cevri'yi yaşamazsan da sonra benim vitesim birinci güvaya sokacakan hadi bir daha Cevri'yi yaşamaz, bir daha ikiye koyarız. Ya dünyanın ömrü bitti ya. Sen dördüncü vitese gelinceye kadar bitti ya. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyemeden bittin gittin. Adamlar dördüncü vitesle kalkıyor. Adamların kalkış rampası bu kadar güçlü ve şükriydi. İbn-i bu şekilde yani bir dönemde geliyor, ondan sonra çocuk san başlamak süretiyle ve en kısmı da bitiriliyor. Ondan sonra belki, hadi bakalım ulembar ve olmak için e, dönem başlıyor. Barak abi der ki, Büyükistan yani, evli hikmet alimi, e, Barak buyuruyor ki, bana, bana 55 yaşına kadar bana 55 yaşıma kadar hiçbir soru, soru sorulmasın ki hiçbir soru sorulmadığın ki 16 yaşına kadar mütalaa etmiş olduğum kitaplarda onun cevabını görmemiş olayım diyor. Bana hiçbir soru sorulmasın ki 55 yaşıma kadar 16 yaşıma kadar mütalaa etmiş kitaplarda o soruların cevaplarını görmemiş olayım diyor. Bak dört defa bitmiyor artık ya. Yani. Eczadın peki cami ve külliye yaparken uygulamış olduğu bir sistem var. Camiyi yaparlardı, caminin bir tarafına medresi yaparlardı, öbür tarafına tekke yaparlardı. Bir tarafta kafa ilimleri, öbür tarafta tekit ilimleri okunuyordu. Cami iki destekliydi. Hem tekke'den hem medresinden seyir destekliydi. Heticede medrese gitti, tekkeler de gitti. Cami şu an desteksiz kaldı, payandasız kaldı. Bak Yavuzdozlan Seliman, Aleyhi Rahmeti vel Ukran cami yaptırmış ama İstanbul'un deprem mündikası olduğunu ecdat biliyordu. Ona göre bir yapılanma uyguladılar. Ve cami zamanla deprem deprem yaşıyor yaşıyor yaşıyor, kaymasın diye bak Halicet'e doğru, doğru giden tarafına, e, öbür tarafa yermiş, evinde de bakan tarafına adam ne kuvvetli duvaları inşa etmiş. Cami şu ana kadar milim oynamadı. Hatta Vat da Süleymaniye camisi Temel ikametinden e, temellerden haricə kadar derinden haricə uzanan dediği şeylerle e, duvar mürat ettiklerini, bir restorandan mimar arkadaşımız doğru mu? Doğru o cümleri. Temelleri kurmuş bir mimarsına ama haricə kadar dediği temellerin e, oynanması için desteklerle de çalışmış Ve hala Süleymaniyim gibi. Sen bugün inşaat yapıyorsun, yâri bir deprem oluyor, haydi, bina kazmıyor. Yani diyeceğimiz olur ki, cami ne bir taraftan? Ulema-i zahir yetiştiren medreseyle efendim, destekli, öbür taraftan ulema-i rahsibun yetiştiren hepimiz tekkeyle destekli. Destekler gidince cami çöktü. Muhkem ayetlerinin sonucu, bir insan muhkem ayetleri eğer yaşarsa nedince de müddeşabi ayetleri anlayabilme noktasına gelir diyor. Ümmet-i Muhammed'in e, başı olacak olan insanların ilmi ve irfana dayalı e, kabiliyetleri, bilimleri boğulacak. Bu insanları bulduğumuz zaman Ümmet-i Muhammed, zelil olmaktan kurtulacaktır, zelil olmaktan kurtulacaktır. Türkiye'de her 65 kişiye bir kahve düşüyor. Her 65 kişiye bir kahve düşüyor. Her 65 kişiye bir kahve düşüyor. Türkiye'de, Türkiye'de 90 bin kişiye, 95 bin kişiye de düşüyor. Türkiye 70 milyon, 71, 72 milyon okuma alışkanlığına sahip olan insanlar sadece 40 bin kişi. Sadece 40 bin kişi. O kırk bin kişinin yüzde bilmem ne kadar Allah bilir ya, yüzde doksanı, doksan beşi habidi kitap okuyor vesaire. Şeriat ilimleriyle, din ilimleriyle, ciddi kitapları okuyan kaç kişi, kaç kişi bu işin casusluğunu yapan, dedektifini yapan kaç tane eleman kaldı? Sonra zafer bekler vesaire. Evliya ne yapsın sana peki? Efendim bir defa Sultan Sede e konuşurken, böyle artık yani, ya ne vardı hepsini boşalttı. Dedi ki sesim dedi, yetse dedi. Arka kadar dedi, bağıracağım dedi. Okuyun okuyun, okuyun okuyun diye. Okuyana helal olsun. Okuyamayana Cenab-ı Hak hikayetler versin. Bu işin hepsi olmuyor. Bu işin birinci ayağı, ikinci ayağı şu. Okuyorsun ama nasıl okuyorsun? Nasıl okuyorsun? Hatta bugün var ya bu nasıl okuyorsun sorusunun cevabını, cevabını çok iyi araştırmak gerekiyor. Gene yani öyle veya böyle bir şey okunuyor vesaire. Ama nasıl okunuyor? Nasıl okunuyor? Orası, orası. Müslümanlık yok değil. Var ama nasıl Müslümanlık var? Nasıl Müslümanlık var? Bu nasıl meselesinde takılıp kalıyoruz? Daha bunlar hac olacak da bilmem ne olacak da vesaire vesaire vesaire vesaire İslamiyetindeki sancağı layık olduğu kalemin burcuna dikilecek. Bu işi Allah yapacak. Önce bizden ne arabsa bunu olur ne cazık olur. Bunlar umutsuzluk için söylenmiyor. Bunlar peki teşvik için söyleniyor. İmam-ı Rabbani mektubunda diyor ki bu cizet sırrı bu. Karikasla alakalı meselelere gidiyor, zor meselelere. Diyor ki bunları anlamadığınızı biliyorum diyor. Fehime ben fehime diyor bazı yerlerde. Burayı anlayan anlar diyor. E niye şimdi ki bunları söylüyorsun ki milletin kafasını karıştırıyorsun? Ya diyor söylemeyen bunları, anlatmasan size bunları diyor. Asla farklı bir yere katkı veremiyorsun ya. Doğru ne, yanlış ne karıştırıyorsun. Bak diyor. Evde ki e, söylemesem böyle olacak diyor. E söylüyorum, söylüyorum diyor. E söyleme mecbur oluyorum diyor. E bu sefer de bir şey oluyor, ya o bizim tas, tasavva tarikat çok zor bir şey ya. bunu anlattığı gibi ki bu yaşanmaz ya. ya. Hadi bana eyvallah ya. Bu sefer diyor hemen moraliz bozuluyor mesela. Söylesem diyorsunuz ki, bunun anlattığı gibi ki bu tasavva tarikat bu yaşanmaz kardeşim ya. Bundan korkuyorum diyor. E söylemesem hakla bağlısını tek karıştırıyorsunuz diyor. Ne yapayım ben diyor peki. Evli gudum diyor, sızdırırım size diyor. Ve diyor ki, mektubu yazdığı adama, diyor ki, bu yazdıklarımız sana faydası olacağını diyor, zannetmiyorum diyor. Çünkü o yaramazlık yapıyor. O da halim üstelik. Diyor ki, şu yazdıklarımız sana faydası yok. Ama, ama! Ama! Benim tatlılarıma hasret çeken bazı insanlar gelecek diyor. Aynen senin ağzın değil. Aynen senin yüzün iyağın Bak buraya geldi neler biliyorsun görüyor musun? 450 senedir öncesinden seni düşünen insanlar, insanlar, insanlar dünyadan geldi geçti. Adamların yani amel-i o kadar bereketli ki hem kendi zamanlarının ihya ettiler, hem kendilerinden sonra gelen nesilleri ihya ediyorlar. Sen, sen, sen, sen okumuyorsun, dinlemiyorsun peki, cinler gibi gözüküyorsun, şu an uyuyorsun. Allah cöyleselerin bütün üzerinden kalkmaya bizleri muvaffak edilsin. Tayyip <gülüyor> tekrar elde etmeye. Yeni bübünün İslam'ın e, layık olduğu hizmetleri eksiklik şekilde yerine getirmeye. Ve sonunda karnetini almış da sınıfını geçmiş bir çocuğun nesresiyle Allah çıkmaya Alnı açık bir şekilde intihamını vermeye Rabbim bu garibanları, bu gariban gibi olan diğer insanları da muvaffak eylesin Allah'ım